Gönülleri ve getiren hitabeti sebebiyle kendisine Hatibül Enbiya denilen Hazreti Şuayb Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam veya Salih Aleyhisselam'ın neslindendir. Anne tarafından Hazreti Lut'un kızına ulaştığı ve Eyüp Aleyhisselam ile teyze oğulları oldukları da rivayet edilir. Aynı zamanda Musa Aleyhisselam'ın kayınpederi dağlık ve ormanlık iki komşu ülke olan Medyen ve Eike halkına gönderilmiştir. Medyen'de doğup büyüyen Şuayb Aleyhisselam, o kavmin asil bir ailesine mensuptu. Gençliği Medyen kavminin arasında geçti. Bu bölge halkı sapıtıp azıtmıştı. Şuayb Aleyhisselam ise onların kötülüklerinden uzak, temiz ve nezih bir hayat yaşardı. Bu nezi hayatı ve nefsiyatlarıyla insanlara numune olurdu. Medyenler. Medyen, Akabe Körfezi'nden Humus Vadisi'ne kadar uzanan bir bölgedir. Medyen adını burada yaşayan bir kabileden almıştır. Medyenliler sapıklık ve isyan yollarına düşmüşler. Allah'a ibadet ve itaatı terk etmişlerdi. Putlara ve heykellere tapıyorlardı. Medyenin kervan yolları üzerinde bulunması sebebiyle halk ticaretle meşguldü. Ancak hile yaygınlaşmış bir sanat ve marifet haline gelmişti. Halk kendileri için bir alışverişte bulunduğunda tartıyı fazla tutarlar, aldıklarını az gösterirler, başkalarına bir şey satarken ise fazla ücret alıp eksik mal verir, hileyle ...azlığı çok olarak gösterirlerdi. Hatta alış için ayrı, satış için ayrı terazi kullanırlardı. Yine bu azgın kavim insanların yollarını keser, onların mallarından bir kısmına el koyarlardı. Özellikle yabancı ve gariplerin mallarını çeşitli entrekalarla ellerinden alırlardı. Beşeri münasebetleri tamamen hile, eziyet... Ve zulüm üzerineydi. Hak Teala'nın verdiği bol nimetlerin kıymetini bilip şükürlerini eda etmezler. Allah'a isyan etmek ve putlara tapmak suretiyle son derece nankörlük ederler. Kısaca medyenlerin inancı putçuluk, alışveriş esasları hilekarlık ve en gözle meslekleri de vurgunculuk. Bütün ulvi esasların yıkıldığı Medyen'de, tam anlamıyla itikadi, siyasi, iktisadi ve ahlaki bir çöküntü vardı. Medyenliler böyle sefih bir hayat içinde gafilane yaşarken, Allahü Teala onlara Şuayb aleyhisselamı gönderdi. Hazreti Şuayb, kendilerine güzel nasihatlerde bulundu. Allah'ın emir ve neyilerini anlattı. Cenab-ı Hak kaşir koşmamalarını, ve yalnız O'na ibadet etmelerini, alışverişte ölçü ve tartıda haksızlık yapmamalarını, ahiret gününe iman etmelerini ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmamalarını söyledi. Yüce Allah'ın azabının çetin, nimetinin sayısız olduğunu bildirdi. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Medyen'e de kardeşleri şu gönderdik. Dedi ki, Ey kavmi, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tartı eksik yapmayın. Zira... ...ben sizi hayır, refah ve bolluk içinde görüyorum. Ve ben... ...gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Hud 84. Dedi ki... Ey kavm... ...Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size... Rabbinizden açık bir mucize gelmiştir. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarına eksik vermeyin. Islahından sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha iyidir. El A'raf 85. Ey kavm, Allah'a kulluk edin ve Ahiret gününü bekleyin. El-Ankebut 36 Hz. Şuayb Aleyhisselam bu şekilde medyen halkın hakikatleri tebliğ ediyordu. Onları kıyamet gününü ve ilahi hesabı tasdik etmeye davet ediyor ve orada fayda verecek ameller işlemeye teşvik ediyordu. Hz. Şuayb Aleyhisselam Bilhassa alışveriş ve ölçüp tartmada yapılan hileler hususunda halkını daima ikaz etmekteydi. Ayrıca eğer bu davranışlarından vazgeçip tevbe etmezlerse, kendilerine verilen bütün nimetlerin geri alınacağına dair ihtarda bulunuyordu. Allah-u Teala bu kavme pek çok mal ve nimet ihsan etmişti. Onlar ise tevbe edip şükredecekleri yerde hile yapıp haddi aşmaya devam ediyorlar. Şuayb Aleyhisselam nasihatlerine devamla şöyle dedi. Ve ey kavmim, ölçü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanlara malları hususunda haksızlık etmeyin. Yeryüzünde fesatçılık çıkararak fenalık yapmayın. Hud 85 Bundan sonra Şuayb Aleyhisselam ticaretin esaslarını belirledi. Bu ölçü ve tartıyı tam tutmak, ve normal karı razı olmaktı. Normal kârda iş ve ticaret emniyeti Allah katında da kul hakkına riayetin yüz aklı vardı. Şu alpleri selam öğütlerine devam etti. Eğer müminsiniz, Allah'ın helalinden bıraktığı kar sizin için daha haylıdır. Bununla birlikte ben üzerinize bir bekçi de değil. Kot 86. Yani yaptığınız kötü işlerden dolayı size ne ceza verebilirim ne de sahip bulunduğunuz nimetlerin nankörlüğünüz sebebiyle elinizden çıkmasına mani olabilirim. Ben ancak bana bildiğini tebliğ ederim. Yukarıdaki ayeti kerimelerde şu Aleyhisselam kavmini şu beş hususa davet etmekteydi. Bir, tevhid ve yalnızca Allah'a ibadet. 2. Kendisinin peygamberliğini tasdik 3. Teraziyi tam tutmak, doğru ölçmek, hile yapmamak 4. İnsanların bütün haklarına cahit Gazp, hırsızlık, rüşvet, yol kesme ve bunun gibi açık ve gizli bütün kötü fiilleri terk etmek 5. Din ve dünya işlerinde fesat çıkarmamak. Şu Ayyb aileselamın davet ettiği bu beş esas halika tazim, mahlukata şefkat ve merhamet şeklinde de hulasa edilebilir. Zira bu ölçü tevhid ve peygamberleri tasdik ile bütün kulakların ve yeryüzünde fesat çıkarmamak gibi hususları da içine almaktadır. Şu Ayyb aileselamın daveti hayli etkili oldu. Çevrede büyük tesir uyandırdı. İnsanlar gruplar halinde ziyaretine geliyor, kendisine iman ediyor ve bildirdiklerini yerine getiriyorlardı. Allah'a ibadet ederek ticarette doğruluktan ayrılmıyorlardı. Ancak inanmayanlar da çoktu. İnanmayanlar bu hali öfkeleniyor, normal karı az görüyorlardı. Birbirlerini normal kârla kimse zengin olamaz diyerek haksızlığa, ve batıla teşvik ediyorlardı. Azgın kavim peygamberlerine dediler ki Ey Şuaib! Babalarımızın taptıkları putları yahut mallarımız susunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın. Hud 87 Burada namazdan maksat dindir. Çünkü namaz dinin en şimulü ve ...en büyük ibadeti olarak adeta dini temsil eder. Bu bakımdan namaz son derece mühim bir ibadettir. Şu ayıp dedik. Ey kavmim, eğer benim Rabbim tarafından verilmiş... ...apaçık bir delilim varsa ve o... ...bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak... Size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımıyladır. Yalnız O'na dayandım ve yalnız O'na yönelirim. kot 88 Şuayb Aleyhisselam bu ayeti kerimedeki Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum ifadesiyle size ancak yaptığım şeyleri emrediyorum. Eğer sizi bir şeyden men ediyorsam onu ilk terk eden kişi ben olurum demiş olmak sadır. Tebliğide bu hassasiyete sahip olmak Cenab-ı Hakk'ın met ettiği mühim bir hassettedir. Şuayb Aleyhisselam bu ölçüler ışığında bıkmadan, usanmadan tebliğine devam ediyordu. Fakat azgın kavim, Şuayb Aleyhisselam'ın bu tavsiye ve nasihatlerini dinlemediler. Gittikçe azgınlıklarını daha da artırdılar. Hazreti Şuayb'e güçlü bir kabile mensup olduğu için herhangi bir kötülük yapamasalar da ona iman edenleri tehdit etmekten geri kalmıyorlardı. Hazreti Şuayb bu hususta onları ikaz etti. Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yola eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz sayıca az edinizde o sizi çoğalttı. Bakın ki bozguncuların sonu nasıl olmuştur? El-Araf 86 Şuayb Aleyhisselam bütün sıkıntılara rağmen kavmini hidayete davet etmekteydi. İbrahim Aleyhisselam'a indirilen Hanif dininin hükümlerine göre amel ediyordu. Peygamberliği Şam'a kadar yayılmıştı. Allah aşkıyla yanan mümin gönüller onu görmek için Medyen'e doğru sefer ediyorlar. Medyen ailesi de yollarda durup Şuayb Aleyhisselam'ın ziradetiyle şereflenmek isteyen müminlere mani olmaya çalışıyorlardı. Bu ise şeytana tabi olmanın açık bir tezahürüydü. Çünkü şeytan dergah-ı ilahîden kovulunca Cenab-ı Hakk'a andolsun ki ben onları kullarını saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önderinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen Onların pek çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın." dedi. El-Araf 16 17. Nitekim Hazreti Şuhaib Aleyhisselam kamini 1. Yollar üzerinde oturup insanları tehdit ederek onlara eziyette bulunmaktan 2. İnsanların Allah'a iman etmelerine mani olmaktan, 3- Müminleri ve yeni iman edecek olanları çeşitli şüphelere ve tereddütlere sevk edip dalalet yoluna saptırmaktan men etmeye çalışıyordu. Son İkazlar Hz. Şuayb Aleyhisselam kavminin kötü davranışlarına ve isyanlarına üzülüyor ve Büyük bir sabırla onları cehalet uykusundan uyandırmaya çalışıyordu. Onları son olarak şöyle ikaz etti. Ey kavmi! Sakın bana karşı düşmanlığınız, Nuh kavminin veyahut kavminin, yahut Salih kavminin başlarına gelenler gibi size de bir musibet getirmesin. Lut kavmi sizden uzakta değildir. Hud 89 yani onlar da sizin zamanınıza yakın bir zamanda helak oldular. Dolayısıyla helak olanların zamanca size en yakını onlardır. Küfürde, kötülüklerde ve helaki gerektiren şeylerde sizden uzak değillerdi. Bu sebeple helak oldular. Onlardan ibret almasınız. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir. Müminleri çok sever. Hud 90 Kavmin ileri gelen müşrikleri, Hz. Şuayb'in bu tekliflerine razı olmadılar. Dediler ki, Ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve içimizde seni cidden zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasa, seni mutlaka taşıyarak öldürürüz. Sen bizden üstün değilsin. Şuayb, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı güçlü ve değerli ki onu, Allah'ın emirlerini arkanıza atıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yapmakta olduklarınızı çepeçevreye kuşatıcıdır, dedi. Hud 91-92 Şuayb Aleyhisselam, bu azgın kavmin iman etmelerinden ümidi kesince kavmini Allah'a havale etti, Artık yapacak bir şey kalmamıştı. Ancak yine de belki ibret alırlar diye kendilerine ilahi azabı hatırlattı. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa Allah aramızda hükmedinceye kadar bekleyin. O hakimlerin en hayırlısıdır. El-Araf 87 ancak Medyenliler yine Şuayb Aleyhisselam'ı yalancılıkla suçladılar. Kendisini ve kendisine iman etmek isteyenleri de Medyen'den çıkaracaklarını söyleyerek tehdit ettiler. Artık inananların kendi işlerinde yaşamalarını tehlikeli bulmuşlardı. Kavminden ileri gelen kibirler dediler ki, Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları, Memleketimizden çıkarız veya dinimize dönersiniz. Şu ay istemesek de mi? dedi. El-Araf 88. Ve şunları ekledi. Doğrusu, Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek, Allah'a karşı iftira atmış oluruz. Dininize geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Meğer ki Allah dilemiş olsun. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a tevekkül ederiz. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısın. El-Araf 89 Bu ayette Şuayb Aleyhisselam kavminin dinine geri dönme teklifini reddetmekte fakat bu işte Allah'ın dilemesini istisna tutmaktadır. Onun bu tavrı Allah'ın iradesine teslim olmasının bir ifadesidir. Çünkü peygamberler ve veliler devamlı olarak Allah'ın azabından ve hallerinin değişmesinden korkarlar. Bu sebeple Şuayb aleyhisselam diyor ki: Allah'ın dinini bırakıp da sizin dininize dönmemiz kabul edilir şey değildir. Ancak Allah Bizim helakimizi dilemişse bir şey diyeceğimiz yoktur. Çünkü bütün işlerimiz onun elindedir. O dilediğini itaati sebebiyle bahtiyar kılar, dilediğini de günahlarından ötürü cezalandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de daima şöyle dua ederlerdi. Ey kalplere hükmeden Allah'ım Kalplerimizi sana taat-ı kıl Şuayb Aleyhisselam'ın bütün nasihatlerine rağmen Asi kavim bir türlü uslanmıyor Kendileri iman etmedikleri gibi iman eden müminleri de hazmedemiyorlardı Onları kınıyor Sürekli olarak tehdit ediyorlardı İnanmak için gelenlerin de önlerini keserek Hazreti Şuayb'ı e kötülüyorlar ...onları iman etmekten vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Onların bu hali ayet-i kerimede şöyle bildirilmektedir. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki... ...eğer şu aybe uyarsanız... ...o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız. El-Araf 90 Üstten gelen korkunç sayha... ...Şuayb Aleyhisselam'ın yoldan çıkmış bu insanlar için yapacak bir şeyi kalmamıştı. Dedi ki, el kalmıyor. Elinizden gelin yapın. Ben de vazifemi yapacağım. Rezil edecek azabın kime geleceğini... ...ve yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyeceğim. Hud 93. Emrimiz gelince... Şuabî ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise korkunç bir gürültü yakaladı da yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Hud 94 Bu durum diğer bir surede şöyle tasvir edilir. Derken o şiddetli sarsıntı onları yakalayıverdi de yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Şuabî yalanlayanlar. Sanki yurtlarında hiç oturmamış gibiydiler. Şu albi yalanlayanlar, ziyana uğrayanların ta kendileridir. El-Araf 91-92 Böylece Medyen halkı, sapıklık, hilekarlık, haksızlık, Allah'a ve peygamberine isyan ve bunun gibi çirkin amellerinin cezasını bulmuş oldular. Bu ceza zalimlerin kaçınılmaz bir sonuydu ve zalimlere acınmazdı. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve içinden dedik. Ey kavmim, ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri doyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavmi nasıl acırıyor? El-Araf 93 Sanki orada hiç barınmamışlardı. Biriniz ki Medyen kavmi de Semud kavmi gibi Allah'ın rahmetinden uzak oldu. Hud 95 Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi de Semud kavmi gibi nasihat dinemedikleri için korkunç bir ses ve gürültüyle helak olmuşlardı. Bunların cezalarının aynı olması kötü ahlak bakımından birbirlerine benzediklerini işarettir. Nitekim Allah'ın rahmetinden uzak olmaları için her iki kavmede aynı beddua edilmiş ve Medyen kavmi bu hususta semut kavmine benzetilmiştir. Semut kavmini altlarından Medyen halkını üstlerinden gelen bir saha helak etmiştir Böylece onlar Allah'ın rahmetinden uzak olarak iki aleminde Hüsran ve azabına duyç olmuşlardır Eeykeller ey Eyke sık ormanlık demektir coğrafi olarak bu yer Kızıl deniz sahilinden medyana e kadar uzanan bölgenin adıdır Burada yaşayanlara da ey keller denmiştir. Şuayb Aleyhisselam, Medyenler gibi her türlü zenginlik, bolluk ve nimetler içinde yaşayan, ancak tevhid ve hidayetten ayrılmış bulunan ey de doğru yolu göstermekle vazifelendirilmişti. Ey de tıpkı Medyen halkı gibi Şuayb Aleyhisselam'ı yalanladılar. allah Teala ayeti kerimelerde şöyle buyur.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 Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. E şu ara 177-180 Hazreti Şuayb Aleyhisselam eykellere nasihatine şöyle devam etti. Ölçüyü tas tamam yapın. İnsanların hakkını eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karşılık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'a karşı takva alalım.'' Eşşuara 181-184 Onlar şöyle dediler. ''Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Bil ki biz seni ancak... Yalancılardan biri sayıyoruz. Şayet doğru sözcülerden isen, üstümüze gökten azap yağdır. Eşuara 185-187 Gökten gelen azap kavuran alevler. Kavminin Allah'tan cüretle azap istemesi karşında şuayp onlara Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Eşşuara 188 Allah'a dua etti. Onların istemekte oldukları azabın gelmesi için niyazda bulundu. Aniden sıcak rüzgarlar esmeye başladı. Mavi renkte sinekler türeyip üzerlerine musallat oldu. Kafirler çaresiz kaldılar. Havanın sıcaklığı da gittikçe şiddetlendi. İnsanlar akarsulu ağaçlık ve gölgelik yerlere kaçıştılar. Fakat hararet günden güne artıyordu. Bu sırada Cebrail aleyhisselam bir bulut getirip şehrin dışında tuttu. Kafirler bu bulutu görünce serin bir gölgesi var zannederek hep birden onun altına koşuştular. Hepsi orada toplandığında... Ey eykeller, peygamberinizi yalanlayarak bir türlü gelmez sandığınız acı azabı tadın. Önünde secde ettiğiniz putlara da söyleyin, eğer güçleri varsa sizi kurtarsınlar, diye bir nida geldi. Kafirlerin üzerlerine altına koştukları buluttan ateş ve kıvılcımlar yağmaya başladı. Kafirlere ait her şey yandı. Ağaçlar ve hatta taşlar bile. Ayet-i kerimede buyrulur. Velhasıl onu şaybi yalancı saydılar da kendilerine o gölge gününün azabı yakalı verdi. Gerçekten o muazzam bir günün azabıydı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibi. Eşuara 189-191 Şuayb Aleyhisselam'ın peygamber olduğu kavimlerden Medyen halkı Cebrail Aleyhisselam'ın sayhası ve ile eykeller ise gölge sandıkları buluttan yağan ateşlerle helaka duçar oldular. Helak'ten sonra Şuayb Aleyhisselam asi kavimlerin helakinden sonra Medyen'e yerleşti. Bu sırada evlendi ve iki kızı dünyaya geldi. Şuayb aleyhisselam peygamberler arasında Hatibül Enbiya diye isimlendirilirdi. Çünkü kavmiyle gayet güzel konuşur ve onların suallerine tam ve ikna edici cevaplar verdi. Yine Şuayb aleyhisselam çok namaz kılar, kul hakkına ziyadesiyle dikkat ederdi. Bilhassa ölçü ve tartı aletlerinde hak geçmemesi için Elinden geleni yapar Hakkı tevzi ve telkin etmekte Büyük titizlik gösterirdi Bir başka hususiyeti de Çok gözyaşı döken Bir peygamber olmasıydı Yaşlılığı esnasında Gözleri iyice zayıflamış Vücudu da kuvvetten kesilmişti Birkaç defa Gözlerini kaybedi siyahladı. Cenab-ı Hak yine gözlerini iade edip Ey şu ayıp, Bu ağlama nedir ''Cennet iştiyakından mı? Cehennem korkusundan mı?'' diye vahiy ile sual ettiğinde, ''Ya Rabbi sen bilirsin ki ağlayışım ne cennet iştiyakından nece cehennem korkusundandır. Muhabbetin kalbime yerleşmiştir. Bir de endişem vardır. Cemalini müşahede edebilmek. Eğer sana nazar edebileceksem hiçbir şeye gam yemem.'' Cenab-ı Hak vahyedip sözünde sadık olduğuna göre cemalimi seyretmek sana mübarek olsun Eşvaib. Bu sebeple kelimim Musa bin İmran'ı da sana hadim olarak veriyorum buyurdu. İşte Hakk'a yakın olanların hali budur. Onlar ehli gafletin zıdına her şeyden evvel Allah'ın rızasını düşünmüşler halkın rızasını ise en sona bırakmışlardır. Muhabbeti ilahiye kalplerini sardığı içindir ki iki cihana da göz ucuyla bile nazar etmemişlerdir. Hz. Şuayb Aleyhisselam Medyen ve Eyke kavimlerinin helak edilmesinin ardından ahir ömrünü geçirmek üzere kendisine iman edenlerle birlikte Mekke'ye hicret etmiş, orada vefat etmiş ve Kabe-i Muazzama'da Altınoluk'un altına yani hatime defnedilmiştir. Aleyhisselam.